Yani Cenab-ı Hak balalet yolunda olanların halini beyan ederek buyurur ki Zulme katılanlar şöyle diyecekler: Dünyada kendime dost ve arkadaş edindiğim kimse beni ebedi saadetten hidayet yolundan çevirdi. Ah keşke ben onu kendime arkadaş etmeseydim. Onu kendime arkadaş ettiğim için beni Kur'anla amel etmekten alıkoyu verdi. Hadisi Şerifte ey insan Müminden başka kimseyle arkadaşlık yapma, yemeğini takva sahibinden başkası yemesin buyurulmuştur. Müminden başka kimseyle arkadaşlık, müminden başkasına yardım, kıyamet gününde bu hadisi şerif ve yukarıdaki ayeti kerimenin hükmünce insanın aleyhindedir. Sonra ayeti kerimedeki şeytandan maksat yalnız cinli şeytan değildir. Aynı zamanda insanı zina, içki, kumar gıybet ve benzerinin meclislerine teşvik eden insanlar da şeytan gibidirler. Mevlana Rumi'nin tabiriyle, Azizim, iki çeşit hırsız var. Malını çalan bir hırsız var, ona yataklık yapan, mal çaldıran zalim var. Bu ikisi de malını çalar, çaldırırsa bulursun. Amma salih amelini çalan hırsız ise, ki en büyük hırsızdır, malını çalarsa nerede bulursun?